Bir apartman görevlisinin, yani eski tabirle kapıcı diyelim, fırından aldığı ekmeği üzerine kar koyarak apartman sakinlerine satması mümkün müdür? Burada kazancı helal midir? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir apartman görevlisi, yani eski anlamıyla, eski söyleniş tarzıyla kapıcı olan bir kardeşimin görevi nedir? Aslında apartmanın temizliğini temin etmek, sabahleyin belirli saatte ekmek getirmek, gazete almak vesairdir. Ona karşılık ücret alıyor. Kaloriferi yakarlardı eskiden, şimdi belki o, o kadar yapılmıyor. Bunlar zaten yapması gereken görevler arasında yani ekmek almak getirmek, gazete alıp getirmek bu görevler arasında görülüyor. Ama bir kapıcı farz edelim herhangi bir bakkalla anlaşma yapıyor. Hmm. Ekmekleri senden alırım ancak beni göreceksin diyorsa falanca şeyleri senden alırım ama bize bir şey olması lazım diyorsa bu aslında görevini kötüye kullanıyor demektir. Yani siz falanca görevi icra ediyorsunuz o görevin ağırlığı gereği falancadan biraz daha indirim istiyorsunuz buna kadar doğru ise bunun yaptığı da o kadar doğrudur. Yani bir görevdesiniz. O görevi icra ederken e, hakkını vermeniz gerekiyor. O görevin ağırlığıyla e, mesela piyasadan iş çevirmeniz, başka şeyler yapmanız e, doğru olmaz. Çünkü siz o görevde olmasanız size öyle iltifat da edilmez. Peygamber aleyhisselam bu e, Görevlendirdiği bir sahabisi daha sonra tahsilatı yapıp geliyor. Tahsilatta diyor ki ya Resulallah şunlar sizin bu da benim. Böyle saf saf söylüyor. Hı hı. Niye senin? E, bana verdiler diyor. Peki sen bu görevi icra etmesen yerinde otursaydın sana o şeyi verirler miydi? Vermezlerdi. E o halde bu caiz değil bu rüşvettir bir nevi buyuruyor. Yani siz o görevi icra ettiğinizden dolayısıyla ikram ediliyorsa o makamınıza ikramdır. E buna dikkat etmeniz lazım. E, apartman görevlisi kardeşim de e, falanca bakkalla anlaşıp biraz düşük fiyata ekmeği alıyor, e, apartmanda oturanlara satıyorsa e, bu işin görüntüde sanki caizmiş gibi görünüyor ise de bunun geri planında yaptığı görevi kötüye kullanmak vardır. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir işleme caiz demek mümkün olmaz.